الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعط وصامي لعبد الله قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلى الله عليه صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلوا على شفيعه ذنوبنا محمد الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وأعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ملاك الرسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم مبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا متبدا ve ve Kıyamet alametleri ile ilgili geçen hadiseleri konuşuyoruz. Ondan sonra tabii bu bahis epey sürdükten sonra başlayıp da devam edenleri konuşacağız. İnşallah o da epey bir zaman alır. Ondan sonra henüz daha hiç başlamamış olan büyük alametleri. Konuşacağız. Ki onlar da bizden bayağı alakalıdır. Çünkü onlar önümüzdedir. Allah muhafaza buyursun. Amin. Geçmişi konuşmamızın sebebi nedir? Geçmişi konuşmamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki haberlerinin doğru çıktığına imanımızın artması içindir. Hepsini tarihi vakalelerle tespit ederek beyan ediyoruz. Ta ki yakinen inanalım görür gibi bilelim ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa hadis-i şeriflerinde aynen haktır ve vakidir onun için Kur'an'da var mı bu mesele Kur'an'da nerededir demeye bir yoktur hadis-i şeriflerde aynen vahidir çünkü Resulullah kafadan konuşacak bir şahıs değildir onun için bir yandan imanımızı takviye ediyoruz, bir yandan geçmiş hadiselerden ibret alıyoruz, ters çıkarıyoruz inşallah. Tabi iyi hadiseleri bir daha yaşamak için, kötülüklere de bir daha düşmemek için bir nasihat alıyoruz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabi verdiği haberlerden birisi benim nedir? Ebu Davud Tirmizi'nin rivat ettiği İbn Hibban'ın tasra ettiği bir hadis şerifte bir kısmında Müslim i şerif rivat ediyor. Sevban radıyallahu anh'tan buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Seykunu fi ümmeti kezzabune felathun kulluhum yez'um mu ennehu nebiyyun ve ene khatemun nebiyyine la nebiyye ba'di Yakında benim ümmetimde sahtekar yalancı efendim 30 kişi çıkacak ki bunların hepsi de peygamber olduğunu iddia edecek. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber yoktur. Bukhari'nin rivayetinde La hatta hatta min Bir kısmını geri dokunmuştuk iki büyük cemaat harbetmeden efendim davaları bir olan iki büyük cemaat harbet tutuşmadan kıyamet kopmaz ve 30'a yakın hadis-i şerifte bazı rivayetlerde 30 bazı rivayetlerde 30'a yakın deccal gönderilecek. Bunların hepsi de Allah'ın Resulü olduğunu söyleyecek. Bu 30 deccal çıkmadan kıyamet kopmaz. Buyuruluyor. Ya tabi bunlar çıktı mı çıkmadı mı? Ekserisi çıktı. Semura radıyallahu anh'tan Ahmed mehanbel ve taberani'den e Tirmizi'de aslı mevcut hadis-i şerifin 30 kaddâben âhirhumül <gülüyor> 30 sahtekar çıkmadan kıyamet kopmaz. Bunların sonuncusu meşhur Deccal'dır. Yani beklediğimiz Deccal var ya gelecek olan sonuncusu o. Demek ki bunların hepsi çıkmış değil. Ta büyük Deccal önümüzde fakat sayıda tabi tahdit var ama tahtitte de yani takrib var yani sade otuz diye değil karib otuza yakın buyurulması orada bir açık kapı bırakıyor Hz. Hüzeyfe'den rivat edilende seykun vi ümmeti kezzabune deccalun ve işrün minum erbi'u nisve ümmetimde deccal yalancı sahtekarlar çıkacak 27 tane yani 30'a yakında zaten bundan uyum sağlıyor 27 taneden 4'ü kadın kambersiz düğün olur mu <gülüyor> karı durur mu karı da peygamber niye olmayacak secah diye bir kar, kadın peygamberlik iddia etti işte Efendim dediler ki Resulullah buyurdu ki benden sonra peygamber yok. E nebiye badi dedi. Lan nebiye demedi dedi. Kadın peygamber yok demedi dedi. Erkek peygamber yok. Ulan kadından zaten Adem Aleyhisselam'dan beri peygamber yok be. Zaten. eker. Ve Biz senden evvel ancak erkekleri gönderdik peygamber olarak. Efendim وَمَا كَانَتْ نَب۪يَنْ قَدْتُ اُنْفًا وَلَا عَبْدٌ وَشَخْصُنْ اِفْتِعَانِ Kadından asla peygamber olmadı, köleden de olmadı, yüz kısaltıcı, suçları önceden duyulmuş olan, yayılmış olan kimselerden de peygamber. Ne kadar tövbe etseler, veli olsalar, Evliyaullah'tan var, eskiden büyük günahkar, içkici, kumarcı, zinacıl, sonradan dönüp veli olanlar olmuştur. Ama peygamber böyle bir şahıslardan asla olmamıştır. Dolayısıyla efendim ve ne hatem-i nebil lan nebiyye ba'd. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber yok. Fakat tabi burada da bir mesele nedir? İsa Aleyhisselam'ın ineceği hususuna itiraz edenler yine buradan yola çıkarak Resulullah buyurdu ki benden sonra peygamber yok. Ama burada kasıt nedir? benden sonra yeni bir şeriat getirecek kitap getirecek benim şeriatımın bir hükmünü nesredecek değiştirecek bir peygamber yok demektir İsa Aleyhisselam zaten kendi müstakil kitabıyla şeriatıyla ne zaman gelmişti? Resulullah'tan önce gelmişti dolayısıyla tabii ki kıyamete yakın inecektir ve nübüvvet vasfı bakidir yani peygamberlik vasfında devam edecektir sen desen ki İsa Aleyhisselam geldiğinde peygamber olmayarak gelecek kafir olursun çünkü Nebi'den nübüvvet vasfı ölüyken de diriyken de ayrılmaz. Ki zaten İsa Aleyhisselam ölmemiştir. Yani hiç ölmediği için nübüvvet vasfı üzere devam ediyor zaten şu anda. Bu yüzden indikten sonra da peygamber olacak mı? He? Olacak. Ama kimin şeriatıyla amel edecek? Resulullah sadece şeriatıyla amel edecek. Sorun var mı? Yok. Yani Resulullah'ın benden sonra peygamber yok demesinden İsa Aleyhisselam inmeyecek manası Çıkma. Ama ve lakin. Viyana'daydım işte geçen cumartesi. Birisi hemen açtı kitapta. Yahu tefsirde yazmışsınız ki İsa Aleyhisselam indikten sonra Allah ona vahiy edecek ki en hariz ibadiyle tur kullarımı tur dağına kaçır diye. E diyor bu vahiy gelecek meselesinden bir arkadaş işkillendi de sana sormamı tavsiye etti. Zaten bizim tefsirde ne yazıyorsa doğrudur. Onu baştan konuşayım. Hiç yanlış Allah'ın izniyle yok ama vahiy gelecek mi vahiy gelecek tabi e Resulullah buyurdu la vahiyya baat Resulullah benden sonra vahiy yok buyurmadı bu hadis mevzudur uydurmadı mı palavradır yani Resulullah benden sonra peygamber yok buyurdu vahiy yok buyurmadı böyle bir şey yok vahiy devam Çünkü çünkü e, İsa Aleyhisselam gelince ona vahiy gelir mi e niye gelmesini e peki ama Resulullah peygamber yok dedi ise şeriatın hükmü değişmiyor ama o günkü gündemle alakalı İsa Aleyhisselam 40 sene dünyada kalacak bu sene zarfında tura çık şuradan in teccalı şurada git gebert efendim şuradan yavrularla savaş şunu şöyle yap bunu böyle yap diye Allah'tan vay almayacak mı alacak şeratı neshetmek başka anladınız mı hüküm getir mesela namazı dörde indirdim diye bir şey yok anladınız mı helalı haram haramı helal bir nesih yok İslamla amel edecek yani bizim şeratımızla amel edecek ancak müçtehittir. Yani peygamberliğinin haricinde hükümlerde ne yapacak? İstahat edecek. E zaten efendim e yeni bir hüküm olursa o günkü gündemle ilgili iştahat yapar. E, İmam-ı Hasan Efendimiz İsa Aleyhisselam müçtehit niye olmayacak? İsa Aleyhisselam kat kat müçtehittir. Dolayısıyla iştahat yapar. Ama e, Resulullah Efendimiz'in buyurduğu hükümler aynen geçerli kalacak. Onlarla da amel edecek efendim hadis-i şerifte ne buyuruyor keyfe fikum idânezele fikum ise ibnü ve imamukum minkum nasıl olacak haliniz meryem'in oğlu İsa gökten indiği zaman deyince acaba İsa inince ona mı tabi olunacak gibi bir şey çıkmaması için ne diyor İmamını sizden olacak ve imamukum minkum kim İmam? Hazreti Mehdi. İsa Aleyhisselam bile onun arkasında cemaat olacak. Fe inne aleke u senin için getirildi. Namazına devam et diyecek. Cemaat olacak. Onun için Resulullah Meryem'in oğlu İsa inince durumunuz ne olacak? Buyurduktan sonra millet yanlış anlamaz. Ne, ne dedi? Ve imam-ı İmamınız sizden olacak o gün. Dolayısıyla tabii o zaman da ulema bulunacak. Zaten Hazreti Mehdi'nin bir melek tarafından kendisine ilham gelmek suretiyle Hazreti Mehdi tabi peygamber olmadığı için peygamber değil ama Hazreti Mehdi tabi Ebu Bekri Sıddık ve Hazreti Ömer'den de üstün ne bakımdan üstün çünkü Resulullah buyuruyor ki la yuhtı Hazreti Mehdi hiç hata etmeyecek neden hata etmeyecek bir melekle Allah onu devamlı test edecek hükümleri ona tavsiye ettirecek yani bu Hazreti Sıddık ve Hazreti Ömer hakkında bile Yoktur çünkü masum korunmuş olan sadece peygamberlerdir. Peygamberlerin dışında bir tek Hazreti Mehdi hakkında masumiyet ve hatasızlık verilmiştir hadis-i şeriflerde. Dolayısıyla Resulullah'ın sahabisi olması açısından Hazreti Sıddık ve Faruk eftaliyetleri var. Ama hata etmeme de Hazreti Mehdi'nin eftaliyeti var. Farklı yönlerden anlayabiliyor musunuz? Ha, karıştırmayın birbirine. Şimdi demek ki benden sonra peygamber yok demek İsa Aleyhisselam inmeyecek demek değil ve benden sonra peygamber yok demek İsa Aleyhisselam'a vahiy gelmeyecek demek değil İsa Aleyhisselam'a yine vahiy devam edecek yani indikten sonra da hadis-i şeriflerde selâsûne kâdâbe ne vektar Abdullah İbni Ömer hadisinde 30 veya daha fazla diye de var e, nitekim net gibi Abdullah bin Amr'ın rivayetinde, demek ki Abdullah bin Ömer'di başka. Bu Abdullah bin Amr Hazretleri rivayetinde taberani'de de la 70 70 yalancı sahte çıkacak diyor. Demek ki burada 30'a yakını çok meşhur ve yaygın olacak. Ama illa da tahdit yani sınırlama bir sayıda durmuyor. Yani 70 rivayet olduğundan Mesela şimdi... ...bu zamanda bile var değil mi? He? Bu adam bana vay geliyor diyor iddia ediyor. Şu anda. Büritleri de var, bağlıları da var. Ümmeti var diyelim. Herif peygamberlere imam oldum diyor. Arşta, Sidredül Mündaada. Doğru yolda gidersen böyle... benim gibi sıfırı tüketirsin. Öyle. İmtihan. Adamlar gidiyordum dümdüz. Tabii. Onun için yani dedim ya sayıda tahdit yok ama çok meşhur olanları söylüyor yani ta Resulullah hem zamanında müseylemetül kezzab, Esmedi ansi, tuleyha muhtar, sayacağız, sayacağız dökeceğiz, bunlar e, tabi meşhurlar yani bunlar tarihe geçmiş, rahmetli Göktaş vardı, Allah rahmet eylesin mübarek adam Kazi Osman dedim ki Ali Bey köylü bir yerde dedi bir peygamber çıkmış adamları da var falan o da mübarek çok mücadeleciydi Hemen dedi telefon ve buldum telefon ettim ulan sen, Allah senden başka adam mı bulamadı lan peygamberini görecek gel ondan sonra bir de gitti müslüne dedi bir de müritleri varmış ümmetleri bilmem nesi bir girdim buna diyor ayet hadis bir şey bunu bir dövmüşler mübarek adam yaşlı 70-80 yaşında adam ne şey adam değil mi gözü pek adam bir de geldi mosmor gözü <gülüyor> rahmetli dedim ya bu ne hal dedim ya sorma dedi iyi bir tayak yedim dedim bu amelin sana yeter <gülüyor> girmiş tek başına sahtekar demiş baston ölündeydi zaten yatırı kaldırırım derdi öyle milleti hizaya getirirdi yani çıkıyor yani bu şimdi dünyada kaç tane daha vardır yani daha da bizim bilmediğimiz ama bu ne yetmişi yetmiş bini de bulur öyle incel tersek işi ama meşhurları söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَاِنَّ شَيَاطِينَ لَيُحُونَ اِلٰى اَوْلِيَٰهِمْ لِيُجَادِلِيُكُمْ Şeytanlar böyle fısıltı gazetesi de adama vesvese veriyorlar mücadelesi de. öyle bir şeyler çıkarıyorlar ki adam da şaşır e onun için dikkatli olmak lazım yani şimdi i̇mam Azam Efendimiz'in o fetvasını söylüyorum size ne kadar mıyım mesele i̇mam Azam diyor ki anh, bir adam peygamberim geç çıksa birisi de gitse Müslüman bir adam dese ona ki ya sen mucize lazım göster bakalım bir şey dese kafir olur diyor ya ben inanmadım ki ona bir şey gösterdi göstermedi sen niçin ona bir şey göster diye teklif yaptın bu teklifi yaptığına göre gösterse inanacak mısın veya bir acabası mı var yani allah Teala'nın ortağı var mı e yok e sen şimdi birisi çıksa düşünürüz mü diyeceksin yani e o zaman şimdi Resulullah Peygamberlerin sonuncusu göster bir mucize ne demek? E yani istek de yapmayacak. Ama kabaz mı yok? Çok çıktı böyle. Sahtekarlar. Padişah biri bu zamanda böyle buldu bunu çağırttırdı. Evet. Peygamber misin? Evet. Var mı mucize? Abi, sormaması gerekti. Bir cahillikten işte. İşte benim. Şu ağacı çağır bakayım. Rasulullah ağaçları çağırdı. Geldiler çağırıyor çağırıyor ağaç yerinde <gülüyor> ulan baktı rezilliğe vermemek için dedi ya. biz tevazılı adamlarız dedi o gelmezse biz gideriz fark etmez <gülüyor> <gülüyor> yüzsüzlüğü ele aldıktan sonra her şey olursun yani herifin dediği gibi He bir yerde bir peygamber çıkmış öbürü gitti dedi ulan ben seni gibi peygamber göndermedim serseri nereden çıktı <gülüyor> E o da ilalıp tas yani her şey olursun da Firavun noktesi ne ele aldıktan sonra enler Rabbümül Alede diyen oldu bu bu dünyada Rabbinizim diyen de oldu yani peygamberi bırak efendim 13'ündür ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haberi aynen vakı olmuş ve Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem feda hacından dönünce hasta oldu, şifa buldu. Sonra kısa bir zaman sonra ölüm hastalığına düştü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hastalık haberi etrafa yayılınca... Sahtekarlar türemeye başladı. Yerine ben kalırım belki diye. Zannediyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...kendiliğinden çıktı da tutturdu. Herifin biri de benim için öyle dediydi. Ya dedi bu hoca tutturdu cemaatı dedi. Hani o zamanlar eskide çıktık... ...cemaat toplamak zor idi. E şimdi tamam ben tuttururum tutturamam. Ama bu peygamberlik izinde... ...bu tutturdu olmaz yani. Bir mümmeti olmasa da oyna tutturur. <gülüyor> Çünkü Mevla'dan geliyor. E şimdi... Resulullah Efendimiz haber vermiş idi daha evvelce. Ve hastalandı, ağırlaştı. Bir gün mübarek başını sarardı o. Son vefatına yakın. Zaten sarık devamlı sarardı da. Bir de böyle tabii demek ki hastalığında sargı gibi yapmış artık her tarafını. Başını. Buyurdu ki İnni Yedeyesi varayni min dehabin fekerihtuma fenefaktehuma fatara Ellerimde iki bilezik gördüm rüyamda. Peygamberlerin rüyası nedir? Ru'yel Enbiya vahyun. Peygamberlerin rüyası vahiydir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam rüyayla İsmail Aleyhisselam'ı kesmeye kalktı mı? Neden? E rüyası nedir? Allah'ın vahiyidir. Onun için rüyayla değil mi? Gördü rüyasında ama vahiy geliyor o zaman. Ellerimde altın iki bilecik gördüm. Altın. Hiç sevmedim. Kerik gördüm. Huzursuz oldum bu bileciklerden. Çünkü bilecik ne yapıyor? Eli sıkıyor. Yani Resulullah Efendimiz de o bileciklerden kastı. Sonra buyuruyor. Üfledim. iki bilecikte uçtular. Yani elhamdülillah ki zannetleri olmayacak anlamında. Dedileri Allah ne tevil buyurdunuz bu rüyayı? Fe evvel duum el keda bini l dzaini ana huma, sahibi Yemeni ve sahibi Yama. İki yalancı sahte kara yordum. Tam benim işte vefatımda ben arada aradayım. Yani benden sonra çıkacaklar. Halbuki Müseylem'e Resulullah'ın sağlığında çıktı ama işi Resulullah'tan sonra şuyu buldu. İddiası Resulullah'tan sonra daha geniş e, katılım buldu yani. Onun için Yemen'in sahibiyle Yemâme'nin sahibi. Yemen'in sahibi esvedi Ansi. Önümüzdeki hafta onu anlatacağım size. Onun ne mal olduğunu. Şimdi Yemâme'nin sahibi kim? Müseylem etül kezzab. Tarihte duydunuz. Yemâme vakası. İşte çok sahabe öldü o yemame vakasında. Müseyleme ile yapılan savaştır o. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ee, sağlığında çıktı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ee, çıkacağını işte vefatından evvel haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da ee, çok yerleri istila etti. Efendim... Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabelerini yakalıyordu. onları zora sokuyordu. Ondan sonra iki sahabeyi yakaladı. Muhammed'in Resulullah olduğuna şahitlik eder misin? Ederim dedi. İşte. Peki benim Resulullah olduğuma efendim şahitlik eder misin? Dedi, efendim bir tane sahabi Rıdvanullah aleyhi mecma'in Ne am dedi senin de Resulullah olduğuna şahitlik ederim dedi can korkusundan Peki dedi onu serbest bırak. Öbür sahabiye dedi sen Muhammed'in Resulullah olduğuna şahitlik edermişsin Sallallahu aleyhi ve sellem ederim Peki benim şahitlik olduğuma Resul olduğuma şahitlik misin? Cevap vermedi Efendim En asam mu dedi ben sağırım dedi bir daha sordu üç keresinde de ben sahrim diye cevap verince onu şehit etti. Bu ikisinin haberi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Rasulullah ve sellem'e geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Rasulullah şehit olarak Allah'tan büyük fazlı kereme nail olmuştur ona mübarek olsun ve emmelakı kadraka sallallahu aleyhi ve aleyhi öbürü ise Allah'ın ruhsatı ile amel ettiği için sorumlu değildir çünkü Rabbimiz ne buyuruyor illamen ukre kalbu mutmainun iman kalbi iman dolu olup da can tehlikesi zora girdiği da küfür sözünü söyleye bilir yani onu söylemekle kafir olmaz. Can tehlikesi zorunda. Var değil mi böyle? Ha, onun için ama bu nedir? Ruhsatla ameldir ama orada söylemeyip de ölse de ne olur? İntihar etmiş. Olmaz. Yani kendini tehlikeye attı diye mesul olmaz. Ya ne olur? Azimetle amel ettiğinden şehitlik mertebesini ihraz etmiş olur. Ama iki, ikisine de müsaade var biz ne yapıyoruz biz ne yaparız biz zaten elini kaldırmadan tamam efendim Erzurum'daki bakırcıyı duymadınız mı ezan oldu mu müşteri gecenmiş adam geldi ya şu kadar mal alacağım ya, ezan okumaya başladı iş yok cemaate yetişir ya mübarek ya millet sünneti kılana kadar yine yetişirsin ya şu kadar fazla mal neden e mekruh o da, Haram değil ama Cuma vakti haram. Cumanın dışındakilerde mekruh cemaatı kaçırdığı için o vakitteki namaz. Helal ama tayyip değil. Mevla kulu helalen ben, Hem helal olsun hem tayyip olsun. Yani tertemiz. E sen şimdi helal ama Cuma namazı değil. Nasıl olsa namaz geçmiyor ki Cuma cemaatına kılıyor. Ben bunu tek teklarım, Müşteriyi halledeyim ama temiz olmuyor. E mekruh oluyor bu sefer. O da efendim, başkası olsa millet müşteri peşinde Bayağı da yüklü mal alacak Bakırcı gitti camiye kıldı, bir de geldi baktı ki tükkanın ortasında koca küp altın Ondan Bakırcı camisini yaptı, Erzurum'da o cami duruyor Bakırcı camisi diye He? Biliyor musun Mehmet abi? He? Kafanı salladığına göre iyi biliyor, bilen var bak Tamam mı? İşte o parayla yapmış, ne helal cami görüyor musun? Mevla'dan gelen parayla e sen şimdi yani taviz vermemeye bak ya hele dünya menfatı hiç taviz verme kat katı gelir ha ya hoca efendi ben de yaparım da küp gelmezse sana sorarım deme <gülüyor> kardeşim küp için mi yapıyorsun Allah için mi yapıyorsun ya zaten o bakırcı da böyle denemek için yapsaydı ona da zırnık gelmezdi ya adam Allah için yaptı da geldi sen denemek için yapıyorsun olmaz Şimdi bu müseyleme sahtekarı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında çıktı. Bu melun efendim ne yaptı? Resulullah'a mektup gönderdi. Bir de elçiyle beraber mektupta şöyle diyor. Emma bak diyor Mimmü seyleme Resulullah'a Muhammed'dir Resulullah diyor. inni üşritü tü fi hazel emri diyor. İnnel arza nisfeyn nisfu alin diyor. Bir şeyler bir şeyler gevezeliyor. Efendim diyor Allah'ın Resulü müseylemeden Allah'ın Resulü Muhammed ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim haberin var mı bilmiyorum ama diyor ben de sana ortak edildim diyor. La <gülüyor> İlla billah Ya bu nasıl ortak oluyor ya Haberin var mı ya Bunu Allah gönderdiyse haberi olur zaten Resulullah Böyle bir şey var mı Şimdi diyor çatışma lüzum yok diyor Dünya çok geniş diyor ikiye bölüşürüz Yarısı senin yarısı benim olmak üzere idare ederiz diyor Falan Böyle bir mektup yaz Elçi Resulullah Efendimiz'e geldi İki tane elçi gönderdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ma tegulâni entuma? Elçilere dedi ki siz ne diyorsunuz bu hususta? Elçiler dediler ki ne quluke maqal o ne dediyse biz onu kabul ediyoruz dediler. Resulullah buyurdu, (sallallahu aleyhi ve sellem) Elçiye ceval yok kaidesi var yoksa kafanızı vurmuştum dedi. Yani boynunuzu vurmak lazım oldu. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) de dedi ben de bir mektup yazayım da götürün. Resulullah Efendimiz kendi yazamaz tabi. Yazdırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaviye radıyallahu anh efendim, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani vahiy katibi olarak değil de bu gibi mektuplaşmalarının katibiydi. Böyle mektuplarda yazıyor. Gerçi vahiy katibi olduğunu söyleyen de var. Min Muhammedin Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ila müseylemetel kezzâ. Resulullah ne yazdı? Allah'ın Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem sahtekar müseylemeye. Kezzap. Kezzap. Siz, siz anca kezzap dökerler falan onu zannediyorsunuz. Kezzap çok yalancı sahtekar demek Arapçada. Fein <gülüyor> emmaban. Şimdi o ne dedi? Dünya iki parçadı. Yarış senin yarısı benim olsun. Resulullah ne buyurdu? Hepsi benim demedi. Feinnel erdalillah. İşte buradan anla kim peygamber. He? Yarısı benim diyende adam ne kadar ufakçı yao. ne diyor, "Mülk Allah." Küre-i arzın cemiişi Allah'ın. Fe lillahi el-ahiretu Allah. Yuriz ve meşa min Ama tabii ki Allah verir değil mi dilediğine? Kime? Kullarından seçtiğine saltanat verir mi? Evet vel akıbetü lil muttaqin. Güzel sonuç nasip olacak Allah'tan korkanlara. Onların sonu hayır olacak diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona mektubun cevabını gönderdi. Bu Melon Beni Hanife kabilesinden Yema'a denen yerde kahinlik yapar. Efendim Kur'an-ı Kerim'e muaraza yapmaya kalkar, böyle bir şeyler yakıştırmaya kalkar. Rezillik tabii. Muhammed derdi büyük işler için gönderildi. Ben de ufak tefek işler için gönderildim ama gönderildim derdi yani. Böyle tenezzül eder. Dedim ya ufakçı iş şey demin. Ben Muhammed Kureyş'in rasulü, Ben Ben o Hanife kabilesinin resulüyüm. Bir şeyler, bir şeyler. Ondan sonra Resulullah Efendimiz'in sağlığında bir takımlarını da peşine almış Medine'ye geldi. Resulullah'ı da gördü yani ha? sallallahu aleyhi ve sellem. Herif inansa sahabi olacak yerde görüyor musun? Ne büyük saattekarlıkla kaldı. İbn-i Abbas rivatiyle Resulullah'ın zamanında geldi Resulullah Efendimiz de hasta zamanı vefatı yanaşınca dedi ki Muhammed dedi kendisinden sonra beni tayin ederse peygamberliği de bırakıyorum dedi halifelik yeter dedi yani bu Bekut yerine geçse peygamberliği de geçir ben dedi ona ümmet olacağım dedi peygamberlik işini bırakıyorum dedi bak görüyor musun saatteker olduğunu doğru adam olsa bırakır mı ya <gülüyor> ya bırakıyorum denir mi Resulullah Efendimiz dese ki yarabbim çok ağır geldi böyle bir şey var mı ya bırakamaz ki dedi ki ben ümmet olmada da razıyım dedi yani fakat dedi tayin edecek dedi beni kendisinden sonra dedi. fakat çok acayip adam öyle bildiğiniz gibi bir şey değil bir konuştuğu zaman <gülüyor> Kuran bilmeyen adam arkasında dursa yani namaz kılar onun okuduklarıyla uyduruyor yani ha. şeytanlar vayı getiriyor sonlarını kafiyeleştiriyor acayip şey. şeyleri var lafları var çok da adam toplanmış kavminden kalabalıkla geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yan, efendim, ona yöneldi sahabat ibni kaysi ibn şemmas ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim mübarek elinde bir dal var dal parçası buyurdu ki levse elde nihai değil, kıt ateğe atay tükeha. Ey müseyleme dedi. Benden sonra halifelik vekillik şu bu istiyorsun ya. Şu elimdeki dalı istesem vermem sana dedi. Yani en ufak bir şey bile vermem sana niçin? <gülüyor> Yarın kalkar ve halifesini bana verdi dersin. Sahte kâr düşünce. kadar cömert var mı? Ama sana diyor bu dalı vermem diyor. İstismarcı. Velen Allah Allah'ın senin hakkındaki hükmünü aşamazsın. Kendini zorlasan, çatlatsan da Allah'ın kaza ve kaderi tecelli eder. Senin uydurmalarınla bir şey tutturamazsın. Velen edberteleya kiran nek Allah. Eğer inanırsan inandın. Hiç şartsız. İnanmak şartlı olur mu? He? Bana şunu verirsen inanayım. Var mı böyle bir şey? Eğer yüz çevirirsen Allah seni boğazlayacak dedi. Allah seni boğazlayacak. Helak edecek. <yanractık> ve inni la raka allazi ke fike ma Rüyamda gördüğüm iki bilezikten biri sensin dedi. Ona iki bilezik benim ellerimi sıktı. Üfledim uçtu. Sensin. Sonra tabii bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vefat etti kainatın Efendisi vefat etmeden e, tabi bunun sonunu görmemişti. Velakin vefatından sonra bu işi çok ilerletti. İşi o kadar ilerletti ki Efendim ordular kurdu. İslam'a tehdit oluşturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim amillerini, valilerini, tahsildarlarını sürgüne gönderecek kadar ileri gitti. Yani civar bölgelerde millet ona meyletti. Müslümanım diyen millet Resulullah vefat edince tabi İçkiyi helal etti. Zinayı helal etti. Birkaç hediye isteyenlere ikindi namazını dedi düşürdüm sizden. Siz ikindi kılmazsanız olur dedi falan. Tabi canım. Şimdi de var öyle üçe indirenler. Ondan sonra adamları çoğaldı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Halife olunca Hazreti Sıddık iki sene zaman iki üç sene kaldı ama bütün mayınları temizledi de gitti. Hazreti Sıddık ne kadar mürtet dinden çıkan sapık varsa yani Hazreti Ömer'e işi sağlam bıraktı yani. Hazreti Sıddık'ın o dönemi olmasa Hazreti Ömer'in işi çok zor olacaktı. Hazreti Sıddık bu mürtetlerin e, dinden dönenlerin kabile kabile dönüyorlar dinden. On iki kabile dinden çıktı. Büyük nüfus. Kimi zekat vermiyor, kimi şunu yapmıyor, kimi kim, Müselim'e gidiyor. Sonda e, Halid İbni Velid Allah'ın Allah kılıcı onunla e, harbe çıktı. Onun adamlarından çoğunu katletti. Keri kalanlarıyla işte cizye vermek gibi bir şartla yani silahlarını, atlarını bırakmaları üzere anlaşma yaptı. Fakat e, tabii sahabe-i kiramdan çok şehit verildi. Çok. Yani büyük bir harp oldu. Ekseri hafızlar, sahabenin kurra ve hafızları şehit oldu. Hazreti Ebubekir Efendimiz çok endişelendi. Çünkü o zaman Kur'an kitap halinde değildi. Hani Hazreti Osman Kur'anı cemetti diye biliyorsunuz ya. Aslında Hazreti Osman Kur'anı cemetmedi. Hazreti Osman Kur'anın cem olmuş Kur'anın nushalarını çoğaltarak dört başkente göndermişti. Anlıyorsunuz? Mısır'a, Küfeye, Şam'a, Yemen'e neyse. Yani esas Kur'anın cem edilmesi, toplanması ne zaman oldu? Hazreti Ebu Bekri Sıddık zamanında oldu. Çünkü Hazreti Sıddık baktı ki hafızların çoğu şehit oldu. Yani ezbere bilenler azalınca tehlikeyi sezinledi ve o zaman bütün ezbere bilenlerden işte ne kimlere de bir kayıt yapmış işte efendim deve kemiklerine yazmışlar, ceylan derilerine yazmışlar hepsini toplataraktan yani Kur'an-ı Azimuşşan'ın bütün ayetleri Hazreti Sıddık zamanında bir araya gelmiş oldu. Kayda geçmiş oldu anladınız şimdi değil mi yani Hz. Osman Efendimiz tertibinde düzene sokulmasında sure tertibi vesaire şeyler ve nusha teksirinde efendim e, büyük görev yaptı en netice bu mel'unu kim gebertti biliyor musunuz Hazreti Vahşi Allahu An. Hazreti Vahşi radıyallahu ne derdi? Cahiliyet devrinde Müslüman olmadan evvel insanların en kıymetlisi Hazreti Hamza'yı şehit ettim. İslam'a girdikten sonra da insanların en kötüsü müseylemeyi geberttim derdi. Dengelemiş değil mi? Hazreti Vahşi radıyallahu An çok şey yaptı zaten Habeşliydi biliyor musun? Attığı şaşmazdı. Müseyleme ile çok büyük harp çıktı herkes baş edemezdi Nasıl Hazreti Hamza'yı işte Hint o zaman ona Tabi radıyallahu anh ha, o da sonra Müslüman oldu E dedi ki kölelikten kurtulmak istiyorsan bu işi bitir demişti O tabi o zaman yani Müslüman olmadığı için İslam'dan evveli sorulur mu? Müslüman olana İslam'dan evveli sorulur mu? El İslam yecub bu maka bile İslam geç geçmişi ne yapar? Siler atar. Hazreti Vahşi Müslüman oldu. Günahsız tertemiz oldu tabi. Ama o cahiliyet devrinde yaptığını unutamadığı için e, Yemame vakasında dedi ki bu fırsatı kaçırmamam lazım. Bu müşeylemeyi ben gebertmem lazım dedi. Ve onun işini o bitirdi. oklan yıktı. Ondan sonra kesip doğranışlarını öbür sahabeler yaptı. <gülüyor> ee, tabii. Abdullah İbni Zeyd El Ensari radıyallahu anh sonraki biçme işlerini yaptı. Kesme biçme. Ama o deviren o yani. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi o adamlar olmasa, onlar canlarını vermese, bu Müseyleme gibiler memlekette istilazse, Allah muhafaza. Dinimiz bize sapasağlam kaynaklardan bu şekil gelebilir miydi? İşte o zaman can verenler oldu Allah için İslam'ı sağlam tutmak için, bu sahtekarları kırmak için. Bir tane mi? Bak haftaya ne anlatacağım. Esvedanci neler yapmadı? O da öbürü neler yapmadı? E bunları hep Allah'ın dostu o sahabe-i canlarını verdiler ya. Neden ki bu mayınları temizlesinler de bize kadar din sapa sağlam gelsin. Şimdi biz onları nasıl anmayız? Nasıl okumayız? Nasıl hediye göndermeyiz? Duanullah Müslümansak onlara borçluyuz. Müslümansak onlara borçluyuz. Bu bize onlardan emanet geldi. Efendim Şimdi kardeşlerimiz Hazreti Osman radıyallahu an efendimizin şehitliği ile ilgili bir sohbet yaptık. Epey evvel, kiminiz bulunmuştunuzdur, ekseniniz bulunmuştunuzdur evel. Bunlar kayıtlara alındı. Hazreti Osman efendimizin şehit edilmesine kimler sevindiyse ne dedik? kim Hazreti Osman efendimizin şehit edildiğine seviniyorsa ki rafiziler seviniyor mutlaka diyor kabrinde maymun ve domuza döndürülecek Allah muhafaza etsin Hazreti Osman Resulullah'ın çok sevdiğim insan. şimdi Hazreti Osman'ın şehit edildiğine kimler üzülürse bizim gibi üzülüyoruz değil mi hala o konu işlense ne kadar üzülüyoruz değil mi Hazreti Osman Efendimiz Tabii ki Hazreti Ali Efendimiz onunla kadar korudu değil mi? Hz. Hasan Hüseyin efendilerimiz kapıda duruyorlardı değil mi? Ama eşkıya ne yaptı? yandaki evlerden gizli girdiler Hz. Hasan Hüseyin kapıda bekliyor haberleri yok eşkıya yandaki evlerden evden eve atlayaraktan gizliden girdiler mübareğin elinde Kur'an vardı efendim hanımı radıyallahu anh ha? dedi onu ister öldürün ister bırakın bir rekatta Kur'an'ı hatmeden zattır bir rekatta Kur'an'ı hatmeden zattır devamlı Kur'an'la meşgul devamlı zikirle meşgul efendim Hz. Sıddık'ın oğlu bir yanlışlık etti sakalını tuttu biraz sert yaptı ona dedi baban böyle görseydi senin çok üzülürdü bu hal deyince o çıktı bir eziyet yapmadı Hazreti Osman Efendimiz e ama sonra giren iki eşkıya birden kanına iştirak ettiler efendim Hazreti Osman Efendimizin sakallarını kana boyadılar mübarek Kur'an-ı Kerim'e efendim bu kanı damladı feşekfi kehumullah tabi ki orada Allah sana yetecek onlara karşı ayetine damladı ya Topkapı Sarayı'nda duruyor. Ondan sonra da bir Hazreti Osman'ı şehit edenlerin hepsi geberdi. Hepsinin Allah belasını verdi. Hepsinin tek tek tarihçesi var. Vakit yok. Kitaplardan açsak okuruz. Efendim, çünkü Allah ne buyuruyor? Sana karşı Allah onlara kafidir. Senin intikamını al. Hakikaten belalarını buldular. Tabi Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edilmesi hadisesinde çok... Acı bir şey yaşandı. Hazreti Ali Efendimiz duyduğu zaman geldi. Hazreti Hasan Hüseyin kapıda duruyorlar hala. Olmuş ama ne yapacaklar? Onlar içeri girdiğinde Hazreti Osman şehit edilmişti zaten haberleri olana kadar. Hanımı bağırınca Hazreti Ali Efendimiz Hasan Hüseyin'e bir tokat çaktı ki göğüsle bir vurdu devirdi ikisini de. Siz kapıdayken dedi nasıl Osman Emirül Mümin şehit oluyor? Tabi Hazreti Hasan Hüseyin Efendi'nin hiçbir kabahati yok. Haberleri yok. Biz diyor millet kuşatmış ama eşkıya biz kapıyı tutuyoruz, sokmuyoruz. Fakat ne bilsin gizliden, yan evden anlaşmalı girmişler vesaire neyse. Böyle bir hadise. Şimdi onu diyorum biz Hz. Osman Efendimiz'i çok seviyoruz. Allah da bu sevgimizi artırsın. Amin. Şefaatine erdirsin. Hz. Osman Efendimiz büyük bir şehittir. Dolayısıyla şehitler ölmez. Şunu da bir anlatmış olayım. Malik ibn Dinar Hazretleri radıyallahu an Basra'da bir cenaze gördüm diyor. Kimse de yok. Üç kişi hamal zor götürüyor yani. Cemaat yok. Kim bu? En büyük günahkarlardan biri dediler. Hiçbir hayrı yok. Kimse de cenazesine gelmedi. Neyse ben gideyim dedim diyor. Büyük zata çattı. Cenazeyi kıldırdım diyor. Kimse yok. indim mezara gömdüm. He gömdüm ettim diyor kapattım üstünü geçtim ağacın altına mübarek tabi tefekkür ölümü düşünürken daldırmışım bir de baktım gök yarıldı iki melek indi İki meleğin birisi kabir yarıldı tabi manen normalde açıkta yarılan bir şey yok İçine indi öbürü de üste bekliyor alta inen dedi ki çabuk cehenneme elinden yaz dedi üsttekine Niye dedi adamda ne günah varsa var dedi. Hiç eksiği yok dedi. Üste dedi hele acele etme gözüne bak. Baktı gözlerine bir haramdan başka bir şey görmemiş. Kulaklarına bak, haramdan başka bir şey dinlememiş. Ya bir vaaz bile dinlememiş. Bir ayet dinlememiş. Efendim diline bak eline bak ayağı haramdan başka bir şeye yürümemiş. Kötülükten başka bir şey tutmamış. A haramdan başka konuşmamış. Bu adamda dedi hiç hayır yok diyorum sana dedi. Yaz bunu cehennemlik dedi. Ya hele dur kardeşim acelecilik yapma. O da ne aceleci dedi ya? her tarafı kontrol bitti. Dedi bir de ben ineyim. Öbür melek indi. Dedi ki cennete elinden yaz. Nasıl iş dedi ya? Sen kalbini bırakmışsın dedi. Ben de kalbine baktım iman dolu buldum. Yani insan günahkar olur ama kalpte iman var. Şu iman aman imanı muhafaza. İşte imanı muhafaza için bizim tavsiyelerimizi tutun. Biz şey diyor, cemaati bırakmayın, sohbeti bırakmayın. Bu aşk verir, teşvik yapar, şuur verir. İşte Resulullah'ın hak olduğuna, şu hadisleri dinledikçe nasıl buyurdukları çıktı, imanımız artıyor elhamdülillah. Böylece son nefeste bize başlanacak inşallah. Ve entel müstehane ve aleyke el belâgu ve lâ kuvvete Ya arhamen rahimin, ya arhamen rahim, ya arhamen rahim, ar rahimin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetine iman ettik ya Rabbi. Bizi de şahitlerden yaz ya Rabbi Bu imanınızı sabit eyle ya Rabbi Günbegün müzdat eyle ya Rabbi. Sahtekarlara kanmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi de neslimizi de kıyamete kadar çıkacak sahtekarlardan En büyükleri deccalın şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi Ya Rabbi bu imanla yaşat bu imanla al bizi ya Rabbi Ya Rabbi hastalar dua istiyorlar Kanser hastaları ameliyat olacaklar ağır hastalar Ya Rabbi şifa sendedir Deva sendedir sende yok yok ya Rabbi Hepsini iyileştirmeye kadirsin, arzu hal duaları bulunanlara acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ikram eyle. Ya Rabbi, fakirlerini hazine-i merzuk eyleyip şu cemaat içinde işsiz bırakma, evlenmedik eşsiz bırakma, ya, affetmedik günahkar bırakma. Derdine derman vermedik, dertli çıkartma ya Rabbel alemin. Şuradan dağılmadan cümlemizi mağfurîn cümlesine ilhak eyleyip anadan doğduğumuz gündeki gibi tertemiz çıkmaya müsmiye eyle ya Rabbi. Bizden evvel ölenlere gari gari rahmet eyle, kabillerini nur eyle buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdu ve rasulü <gülüyor> şahadetlerimizi hediye edildik ruhlarına ihsal eyle kabirlerinin ile günahların taksiratlarını affeyle ya rabbel Alamin, ruhleri için el fatiha